1160, numaralı konu, Hz. Peygamber ile Ammar'ın akşam ile yatsı arasında namaz kılmaları, evet, peygambere geldim, onunla beraber akşam namazım kıldım, Hz. Peygamber yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti.